o. El erba, erba. Açaat, şunu bırak erbabana önce. Yemek görsek de biz. Yani Bismillah. evet. tam evet, tamam. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. tam ortadan diye. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve ve ve şirir, absurrah, ve <gülüyor> Eyetihi Allah, fala muddilallah ve man yuddil, fala hadiyele. Şelolayi la ilaillallah wa ahtahu la sharikelo. û şşdu ve Rasuluh. Babat. Gel kardeşlerim. Bu Davut dersimizin bana göre 79. babındayız. Elimdeki nüshaya göre 79. bab. Babur racülü yusalli fi gamisin vahidin. Kişi tek bir gömlek içerisinde namaz kılar babı. Biz olarak Babur raculi Evet olarak. Fir -i -i olarak sorarak, yani, Yanlış o. Yani, fir olamaz. Yani, babur Eğer öyle olursa yani babun firracülü Yusalli fi gamisin vahiden o zaman mana değişir. Bir gömlek içerisinde namaz kılan kişi hakkındaki baptır manası olur o zaman. Bendeki izafetli. Sende tamam. de var mı fi? Fi var. Fransızcada yapılmışlar. Sen de yok. Her neyse. Demek ki bazı nüssalarda var, bazı nüssalarda yok. Pekala. Hadisimizin senedi hadde senel qanabiyu Haddesene Abdullah yani İbnah Muhammed'in an Musabni İbrahim an Sallama tabni Alkwa'i, "Sallama tabni Alkwa'i" diyor. "Sallama tabni Alkwa'i" diyor. "Sallama tabni Alkwa'i" diyor. "Sallama tabni Alkwa'i" diyor. "Sallama tabni Alkwa'i" diyor acıdo, efə, salli fil qamisli wahede, "Sana ve zırurhu, ve bi şoket." "Saidi, "Sana ve zırurhu, ve bi şoket." "Saidi, "Sana ve zırurhu, ve bi şoket." "Saidi, "Sana ve Şeyh Rahmetullah Aleyh hadisin isnadı Hasendir. Nebevi de işte böyle söyledi. Hakim hadis sahihtir dedi. Zehebi ona muvaffakat etti. Hadisi İbni Huzeyme ve İbni Hibban sahihlerinde tahiric ettiler. Selametübnu el-Ekve radıyallahu teala anhu rivayet ediyor. Şöyle dedi. Ya Resulallah, kuşkusuz ben av yapan bir insanım. Tek bir gömlek içerisinde namaz kılabilir miyim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, onu bir dikenle de olsa düğümle buyurdu. Şimdi bu e, şevke kelimesi Arapça'da e, dikenin ismi şevke. Şimdi şevke diye bugün de günümüzde çatala da veriyorlar bu ismi, e, çengel iğne manasında da kullanıyorlar bazı lehçelerde ki kastedilen o çengel, iğne manasında kullanılıyor. Çünkü o zaman bu olmadığı için bunu dikenle, büyük dikenlerle yapıyorlardı. Evet. Bu babta hadisleri görelim. Diyecektim ki sonradan ikinci hadisin zayıf olduğu aklıma geldi, vazgeçtim. Bununla ilgili bir e Fıkhı-ı daha önce geçmişti biliyorsunuz. Tek bir elbise içerisinde e, namaz kılmanın caiz olduğu anlatılıyordu. Dolayısıyla burada daha fazla onun üzerinde durmaya gerek görmüyorum ben şahsen. Bap'taki ikinci hadisimize geçiyoruz. Burada e, velev ki bir şeyin dahi olsa, Dikenle dahi olsa neyi dediğiniz hocam o fiil? Düğüm, düğüm çal. Tabii, nasıl oluyor ben anlamadım. Yani, tek elbiseden mi orada? Evet onu önümden düğmeleyecek açık yerleri yani şeyse açık olmaması için. Ee, mahrem yerinin gözükmemesi için. Oraya diken bağlamasını o şekilde düğüm yapmasını istiyor. Ya yani o elbisenin içerisinde namaz kılarken mahrem yerlerini açığa çıkmaması mesele o. Ee, aynı vapta 633 numaralı hadisimiz. Haddesena Muhammed ibn Hatim ibn-i Bezi' Haddesena Yahya ibn-i Bukeyr'in An İsmaila, An Ebi Hevmelil El Amiriye Kale Ebu Davuda وكذا Kale وهو An Muhammed İbn Abdirrahman İbn Ebi Bekran, An Ebihi Kale Ammana Jabirü İbn Abdillah, Fii Gamisin Leyse Aleyhi Sallallahu Aleyhi Vesselam Yusalli şeyh rahmetullahi, "Kulltu isnadu zayıf, musalsel, bil mejahire, bil mejholina, Abu Hamal, Abu Hermal, kma rjehahu, mücannifu, ve Muhammed bin Abdurrahman bin Abi Bakr ve Abihi, fainnem mejholuna." Şeyh hadisin senedi. Ee, zayıftır. Mechuller silsilesi ile ee, Ebu Hevmel yahut da Ebu Davud'un tercih ettiği gibi Ebu Hermel ee, bir. Muhammed bin Abdurrahman bin Ebi Bekir 2 ve babası 3 üç. bunların üçü de meçhul. Bu İsrail değilmiş. Nasıl? İsrail. An Ebi Bekir'den önce sonra sonra gelen, sonra gelen İsrail. Siz İsrail diyor Bunu Senetteki mi? Evet. Onu söylemiyorum ben burada. Burada meçhullerden bahsediyoruz. Senette o an İsrail ile an Ebi Hevmer'in el amiri o an i̇sraile ile kısmını ben an İsmail ile diye mi okudum? Evet. Onu düzeltirim o zaman. Ben orada yanlış itiraf ettim demek ki. Bu değil meçhul olan. Şimdi meçhulleri. Şeyh Elbani bu hadisin senedi zayıftır. Meçhuller zinciri var bu senette dedi. Ve onların kim olduğunu bize söyledi. Onlardan ilki Ebu Hevmel yahut Ebu Davud'un tercih ettiği gibi Ebu Hermen Birincisi bu. İkincisi Muhammed bin Abdurrahman bin Ebi Bekir. Üçüncüsü ise bu insanın babası. Yani Abdurrahman bin Ebi Bekir. Bu üç insanın üçü de senette meçhul. Bir tane olsaydı o senet ne yapıyordu? Zayıf oluyordu. Peş peşe üç tane meçhul. Peki bir senette üç tane e, peş peşe iki tane zayıf. Merfu an zayıf. Veya üç tane zayıf ravi olursa bu senedin ismi neydi? Ha? Ece alakası yok. Ben size hadis nevilerini soruyorum. Zayıf hadis nevilerini soruyorum. Peş peşe senette iki tane zayıf adam olduğu zaman o hadisin ismi neydi veya senedin ismi? Mudal. Mudal. Hadis istilahı okuyayım biraz. Senin bilmem lazım daha İhan Bey. Allah kalbime geldi de söyleyemem hocam. Moda. Evet. Bu hadiste ise yani bu hadis senedinde ise üç tane değil iki tane üç tane. Evet. Peki hadis e, onun manasına bakacağız. Abdurrahman Bin Ebi Bekir isimli kişi diyor ki, Cabir bin Abdullah bir gömlek içerisinde üzerinde rida olmaksızın bize imamlık etti. Ammana bize imamlık etti. Felemman Saraf namazı bitirip dönünce kuşkusuz ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gömlek içerisinde namaz kılar olarak gördüm diyor. Bu hadis, biraz önce arz ettiğimiz sebeplerden nedir? Zayıf bir hadistir. Zayıf bir hadistir. Şimdi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu senet bakımından zayıf. Değil mi? Senet bakımından bu hadis zayıf. Bir de metin bakımından sıkıntılı. Niye dersen, çünkü Resul-i imkanı olanlar için elbisesini omuzuna kadar örtmeden namaz kılmasını ne yapmıştı? Yasaklamıştı değil mi? Bu hadis ne diyor bize? Bir gömlek içerisinde üzerinde rida olmaksızın yani üzeri açık olduğu halde. Kamiis ne yıkıyordun hocam? Kamiis hem bizim bildiğimiz gibi gömlek şu anda Arapların giydiği gömlek uzun gömlek. Hem de belden aşağıyı örten şeye diyorlar kamış. Sadece içi, ona içi demiyorlar. Bir şey yok gibisinden aburur burada hani, tek bir gömlekli değil mi? Hayır. Yani, işte açık evet ederim. her neyse üzerinde zayıf hadisin üzerinde durup onun fıkhi yorumunu yapanlar durumuna düşmeyelim inşallah. Zaten zayıf hadis hüccet değil delil değil. Dolayısıyla biz ne yapalım? Sayı hadisleri okuyalım. Onları hayatımıza aktarmaya çalışalım inşallah. Kınadığımız adamların durumuna da düşmeyelim. Babun izâkâne fevgu dayyikan yetteziru bih Elbi ise dar <gülüyor> olduğu zaman onu izar yapar babı. Haddesena İşamı bni Ammar'ın ve Abdurrahmani ve Yahya ibnul Fadl es-Sijistani kâlû Sena Hatimun yani İbne İsmaila Sena Yakub Mujahidin ebu Hazrete an Ubadet ibn el-Velid ibn Ubadet ibn Samiti Ee Atayna Cabiren yani İbne Abdullahi qale sırto ma sallallahu aleyhi ve sellem fi gazbati fi gazbatin faqama yusalli ve kanat ala alayya burdatun zehbtu uhalife beyne tarafeha selam teblug li ve kanat laha zabazibu فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقست عليها لا تسقط ثم ثم جئت حتى قمت عن يساري رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني امن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام بيده جميعا حتى اقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني يرمقني وانا لا اشعره ثم فتنت به فاشار الي ان بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال اذا كان واسعا فخالف بين طرفيها واذا كان طئيقا فشتته على حقك قال الشيخ رحمه الله عليه قلت اسناده صحيح واخرجه مسلم في صحيحه واخرجه البخاري نحوه مختصرا الشيخ رحمه الله عليه onu muslim sahihinde tahric etti ve Buhari benzerini biraz daha muhtasar olarak, kısa olarak tahric etti, dedi. Hadisi bize Ubade bin Samit radıyallahu an oğlu rivayet ediyor. Ee, ve diyor ki Cabir Bin Abdullah'a geldik. O bize şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir savaşta yürüdüm. Yani gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, namaz kılmaya başladı. Benim üzerimde bir bürde var idi. Ben onun iki ucunu birbirine çaprazlama yapmak istedim. Bana ulaşmadı. Yani kifayet etmedi. Beni tam örtmedi. Sonra ben onu... üst üste boynumun yani şu boyun kısmının burasında veya ön tarafında ön tarafında olması daha bana göre uygun. Üst üstüne kattığı çenesiyle böyle başını eğip onu tutuyor. Sonra bu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sol tarafına geldim ve namaza durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve beni sağ tarafında durduruncaya kadar çevirdi. Müteakiben i̇bn Sahr geldi ve Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sol tarafında namazı durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi iki eliyle topluca tuttu. Nihayet bizi arkasında saf olarak durdurdu. Cabir dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni göz ucu ile takip ediyordu. Ama ben onu fark etmiyordum. Sonra onu anladım, sezdim. Fatintu ince sezgi, kavrayış. Sonra onu ben sezdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana o elbiseyi belimden aşağı izar yapmamı işaret etti. Belimden aşağıya bağlamamı işaret etti. Müteakiben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, Ya Cabir buyurdu. Ben, Lebeyk ya Resulullah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbise geniş olduğu vakit, İki tarafını çaprazlama olarak üzerine ört. Elbise dar olduğu vakitse onu belinde bağla buyurdu. Daha önce aynı manaya gelen hadisleri görmüştük, değil mi biz? Dolayısıyla eğer elbise tek bir elbise varsa ve bu dar ise. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem o durumda bizim belden yukarının açık olmasını, belden aşağının sütrelenmesini, örtünmesini istiyor. Onu belimizde ne yapmamız gerekiyor? Bağlamamız gerekiyor. Erken sütresi ile ilgili hadisleri de e, burada zihnimizde canlandırırsak biliyorsunuz erken e, avret mahalli Göbeği ile diz kapağı arasında. Öyleyse bunu ne yapması gerekiyor? Bu elbiseyi göbeğinin üzerinden bağlayıp alt kısmı sütrelemesi gerekiyor. Evet. Bu hadisin bize telmih ettiği mana bu. 635 numaralı hadisimiz. Haddesena Yok, aynı baptayız daha. 80. baptayız. Sizde bap ismi vardı bu? Hayır, bizde yok. Benim nüsumda yok. Ney o babın ismi? Sizde var mı bap? Babun men gale <gülüyor> yetezru bihi ila kana dayıkan. Yetezru bihi. Ettezru. Onu okudum ben biraz önce. 634 numaralı biraz önceki Cabir hadisi o baptaydı. Ondan sonra bab geldi dediniz siz. başında bapt var hocam Biraz önceki isim. Yani biraz önceki. 600. Bir dakika. Ben şu başla bir elimde burada Ebu Daud açayım. Bu meseleyi bakalım bir tanem. Şimdi elimdeki benim şu Hattabi şerhinin olduğu nüsha. Bu babda 82. Burada 80 yazıyor da burada 82 oğlu bab. Babun illa kâne s-savb-ı dayyikan Doğru mu? Menkâle. Dayyikun diye bitirmiş benimki. Evet benimkinde de öyle. Sonra parantez içerisinde yette bi demiş. Yok yok. Babun menkâle yet tezeru <gülüyor> bihi ila kale sayigan. Hah bak bu hattavi şerhinde de yok. O elindeki nüshada sıkıntı var. Evet bu da dipnot olarak o bu açık olay yapıştırıyor hocam. Bununsa tamam. da. Evet. O nüshadan kaynaklanıyor. Bizimki doğru öyleyse. Yani şu anda yani bizimki diyorum. Şu anda ben 635 numaralı hadisi okuyorum üzerinde bab yok. <Sessizlik> حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ زَيْدٍ an Eyyub'a an-Nafi'in an İbn-i قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme اَوْ قَالَ قَالَ اُمَرُوا اِذَا كَانَا لِعَهَدِكُمْ ثَوْبًا فَلْيُسَلِّ فِيهِمَا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِلَّا ثوب واحد فليتذر به ولا يشتمل اجتماع اليهود قال الشيخ رحمه الله قلت اسناده صحيح على شرط الشيخين وقال النووي اسناده صحيح والتردد في رفعه انما هو من نافيين لكنه من الروايات عن ve o Huzeymete. Şeyh Albani rahmetullah aleyh dedi ki: Hadisin isnadı şeyheynin şartı üzere sahihtir. Nevevi onun isnadı sahihtir dedi. Hadiste hadiste "Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev kala kala Umar" kısmı var ya. Burada tereddüt var. Yani Nafi hadisi İbn Ömer tarikiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ref ederken bir keresinde de ne yapıyor? Babası Ömer radıyallahu Teala'ya vakf ediyor hadisi. İşte ref ve vakıf bu. Yani ref dediğimiz zaman Resulullah'ın sözü oluyor. Vakıf dediğimiz zaman sahabenin sözü oluyor. İbn Ömer'in öğrencisi Nafi bu hadisi rivayet ederken ref ve vakıf hususunda ne yapıyor? Tereddüt ediyor. Bu kısmı Şeyh rahmetullahi aleyh, aleyh açıklarken diyor ki: Hadisi ref etmede veya vakf etmedeki tereddüt huwa minnafin. Nafi'den kaynaklanmakta. İbn Ömer'in onu nasıl anlamış? Hiçbir emare yok ister Nasıl anlaşılıyor? Hadislerin tarihinden anlaşılıyor. Gaybi bir şey değil olay. Ancak ancak Nafi'nin hadisi bazı sahih rivayetlerde İbni Ömer tarihiyle ile refetmesini tercihini görüyoruz ki doğrusu budur. Ve bu hadisi İbni Huzeyme'de sahihlemiştir. Peki bu Hadisin manası nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz için iki elbise olduğu vakit o kimse o iki elbise içerisinde namaz kılsın. Eğer o kimse için sadece bir elbise varsa onu düğümlesin birinci hadiste geldiği gibi, onu ona düğüm atsın, Yahudilerin elbiselerine büründüğü gibi bürünmesin. Bürünmesin. Peki Yahudiler nasıl elbiselerine bürünüyorlardı? Ben bu hadisin, bu kısmının manası nedir daha iyi anlayayım diye bahsettim. Şerh kitaplarına da müracaat ettim. Pek bir şey anlamadım şerhde. Aynı kelimeleri değişik lafızlarla ifade etmişler. İbnül Esir'in En-Nihaye diye bir kitabı var. En-Nihaye. Bu hadislerdeki garip kelimeleri şerh eder bu kitabın. Garibül Hadis diye aşağı yukarı bildiğim kadarıyla şu anda hafızamda dört tane değişik kitap var. İmam Hattabi'nin bir kitabı var Garibül Hadis diye. O da yine hadislerde garip kelimeler, yani istimali çok olmayan kelimeleri şehreder. Az konulmadan. Az kullandım. Ama bunlar içerisinde en meşhuru bende olan, o En-Nihaye isimli kitap İbnül Esir'i, baya değerli bir kitap. O diyor ki, Yahudiler diyor, e Bugün Hindistan'da görüyorum ben onu. Pakistan'da da vardı. Kadınlar elbiseye böyle büyük bir kumaş parçasını her tarafına böyle sararlar böyle. Anlatabildim mi? Bu şekilde de anlaşılabilir diyor. Yani bu şekilde elbiseyi kendisine tamamıyla her tarafına sarması eli falan tamamıyla elbisenin içerisinde kolları falan. Bir ikincisi ise onunla onlar elbiseyi tek bir elbisenin içerisine bürünler her tarafı kapatılardı ve elbisenin uç kısmı ise ayaklarının altında sürünecek kadar uzun olurdu. Esas Resulullah'ın yasakladığı bu kısım. Eğer onlar topuktan yukarıda olmuş olsaydı o aynen ashabına emrettiği gibi bir bürünme olurdu. Dolayısıyla bunda bir yasak olmazdı diyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın burada yani Yahudilerin elbiseye büründüğü gibi bürünmeyin ifadesinde kast edilen mana ise ikinci görüş olan ifade. Onu size burada okuyayım. i̇bn Esir'in şeysi. Ve huve kisa'un yutagadda bihi ve yutaleffa fih vel mana anhu tecellül bi ve isbaluhum min en yerfa tarafahu diyor ki o elbise bürünmektir ve o, o ucunu yere sürünen kısmı kaldırmaktızın yere uzatmaktır ki menhiyun anhu olan odur diyor yani yasak olan odur pekala bu hadisimiz 635'ti yani manalarını daha önce izah ettiğim için fazla üzerinde durmuyorum yani. Çünkü konu aynı konu, işlediğimiz konu yani yeni bir konu değil. 636 numaralı hadisimiz. Haddesena Muhammed İbn Yahya ez-Zuhali, haddesena Sa'id İbn Muhammed, haddesena Ebu Tümeylete Yahya bunu vâdihen haddesena Ebu'l-Munibi Ubeydullahil-Atekiyu an Abdillah ibni Bureydete an Ebi'hi ve kâle neha Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem en yusalliye fi lihâfin la yeteveşşehu bihi vel âharu en yusalliye fi serâvile ve leyse aleyhi ridaun. Kale Şeyh rahmetullahi aleyh, ve sahahu el-Hakim Şeyh rahmetullahi aleyh hadisin isnadı hasendir, onu hakim sahihledi, İmam Zehebi ona muvafakat etti dedi. Abdullah ibni Burayda babasından rivayet ediyor. Şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bürünmeksizin bir Çarşafın içerisinde namaz kılmasını kişiye Resulullah yasakladı. Bir diğer yasak daha var. O da e, üzerinde rida olmaksızın tek bir şalvar içerisinde namaz kılmasını yasakladı buyuruyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde e, iki şeyi yasaklıyor. Birincisi... Bir çarşaf, uzun bir çarşafı düşünün. Onu kişi sadece omuzlarına alıp örtmek şekliyle onu kendisine böyle sarmalayıp bürünmeden bu şekilde sadece omuzlarına atarak onun içerisinde namaz kılmasını yasaklıyor. Çünkü burada avret mahalli örtmek yok. Böyle yaparsa bir insan. Bir çarşaf, ucun uzun bir çarşaf ve lihaf, çarşaf Manasına kullanılıyor. Bunu omzuna alıp da o şekilde salıvererek namaz kılarsa bildiğiniz gibi avret mahallini örtmemiş olur. Şimdi burada parantez açıyorum bir şey söylüyorum. Şimdi bir insan günümüzde bunları duyduğu zaman bunların ne manaya geldiğini anlamıyor. Anlaması da gayri mümkün değil. Çünkü giyim örfü Örtünme, giyinme örfü o kadar çok farklı, o kadar çok değişik ki bunlara anlam da veremez insan. Öyle bir toplum düşünün ki ondan başka üzerinde giyecek bir şeysi yok. Burada bir hadise hatırlatayım size. Onların halini anlamamız sadedinde çok yerinde olur. Bildiğiniz şeylerdir de bir teyit açısından iyi olur diye düşünüyorum. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem mescitte ashabıyla oturuyor iken bir kadın geliyor mescidin kapısında diyor ki ya Resulullah ben seni ben kendimi sana arz ediyorum. Benimle evlenir misin diyor. Bu kelime açıklayıcı bir kelime. Benimle evlenir misin kelimesi açıklayıcı bir kelime. Hadisin kendinde değil. Ben seni ben kendimi sana arz ediyorum ifadesi. Resulekre Sallallahu aleyhi ve sellem kadına böyle başından ayağına kadar süzüyor kadını. Sonra başını önüne eğiyor. Sevmiyor mu? Hayır alakası yok. Sonra başını önüne eğiyor. Bir insan peştamballinin ucunu kaldırıyor. Diyor ki ya Resulallah, senin bu kadınla evlenme isteğin yoksa onu benimle evlendir diyor. Neyin var mehir olarak vereceğin? Neyin var ona mehir olarak vereceğin? Sahabeler diyor ki, Vallahi belinden aşağıyı örten izarından başka bir şey yoktu, üst kısım da açıktı diyor. Şunu verebilirim yarısıullah. Onu verdiğin zaman sen ne giyeceksin diyor. Onu verdiğin zaman sen ne giyeceksin diyor. Adamların hali bu, yaşamları bu bu, bu şekilde yaşıyor o toplum. Şimdi bir çarşafın içerisinde ona bürünmeden namazda, namazı yasaklamanın ne manasını anlarız buraya geldiğimiz zaman. Yani bu, onların bu halde olduğunu, bu konumda olduğunu bilirsek bu hadisin ne manaya geldiğini anlarız. Yoksa anlayamayız. Bu ruhla yaşamamız lazım. Yani. Bunu için. O halini yaşamasak da... Evet. Öyle bir halde yaşıyor o insanlar. Bir tane demir bu insan, bu insan, hadisin tamamını anlatayım çünkü dehşet. Bu insana resul Ekrem diyor ki onu ona verirsen sen niye giyeceksin? Git ona mehir olarak bir şey getir diyor. Adam gidiyor, bir şey bulamadan geri geliyor. Diyor ki bir şey bulamadım. Tekrar gönderiyor. Git diyor. Hiç değilse diyor. Bir tane demirden bir yüzük bul bu adama. Bu kadına. Mehir olarak vermen için. Gidiyor. da bulamadım ya Resulallah diyor. Ya demir bir halkayı bulamıyor o toplum biliyor musunuz ya? Öyle bir hayat yaşıyorlar ki Subhanallah. Bir seferinde Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam eşleriyle arasında bir takım sıkıntılar oluyor. Sıkıntılar oluyor. Onların yanına girmeyeceğim diyor. dolayı. Hayır. Onların yanına girmeyeceğim diyor. Evinin önünde bir çardak varmış. Orada oturuyor. Orada bir divan var. Hurmalı lifinden örülmüş. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam onun üzerinde kendi bedeniyle onu ayıracak bir örtü yok. Onun üzerinde bedeni açık bir vaziyette. Belden aşağısı örtük, üst kısım açık yatıyor. Ömer Radıyallahın yanına girdiğinde o hali görüyor. O hasırın, o lif, formalifinden örü, örülmüş o divanın ipleri iz yapıyor bedeninde. Görüyor, ağlıyor. Ey Hattabın oğlu nedir ağlatan seni diyor. Hiç o onun farkında değil. Öyle bir hayat ki. Farkında diyor. Diyor ki şu andaki sırayı düşündüm. Kuşluyu yataklar içerisinde bilmem falanını düşündüm. Sonra sen Allah'ın Resulüsün şu haline bak. İstemez misin? Bu dünya onların olsun. Ahirette bizim olsun. Yani o kavmin yaşadığı o hali bilmezsek bu ise, bu kişi ise onların imparatoru yani kelime tabir o hali anlatıyor. Yani Kısra'ya, Bizans'a göre Resulullah'ın o toplum içerisindeki konumu ne? Aynı şeye sahip. Belki onlardan daha fazla sözü geçiyor. Onlardan daha fazla saygı görüyor. Onlardan daha fazla seviliyor. Ama yaşadığı hayat felaket bir hayat. Genelinin hayatı çünkü o. Ve öyle bir toplum ki açlık sebebiyle uyuyamıyorlar. Resulullah çıkıyor. Kaylule'yi yapamıyor, öğlen uykusunu yapamıyor. Açlık sebebiyle çıkıyor, Ebu Bekir çıkıyor, Ömer çıkıyor. Bir insana misafir oluyorlar, o hurma ikram ediyor, su ikram ediyor onlara. Ve bu nimetlerden sorulacaksınız diyor arkasında. Ya yani onun için o çarşafın içerisinde onu iyice kişi kendisine bürümeden... Onun içerisinde sarınmadan namaz kılmasını anlamamız gerekiyor. Bu açıklama onun içinde. Evet kardeşlerim öyle. Sonra diğer bir şeyden daha yasaklıyor. O da nedir? Bir şalvarın içerisinde, üzerinde rida olmadan da namaz kılma'yı yasaklıyor. Kimin için? Kimin için? İki elbise bulan için. Çünkü bu ifade burada. Genel ifade, diğer hadisler bunun o genelini, ağam tarafını ne yapıyor? Khas hale, hususi hale çeviriyor. Bu da fıkıh usulü biliyorsunuz. 80 Birinci. Diğer bir nüshada 83. bab. Babul İsbali fi Salat. Benimkinde biraz önce okudu. Hattavi nüshasında benimkinde elimdekinde Min babil isbali fi Sizde sadece Min yok değil mi? Yok. De. Evet. İlk ee, işte biraz... Evet. Namazda elbiseyi yerde sürme babı. İsmail bu. Yerde sürme. Haddesena Zeydübnu Ahzem. Haddesena Ebu Davuda an Ebi Evanete, an Asimin, an Ebi Uthmane, an Ebi Mesudin, an İbni Mesudin, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اسفل ازاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره فيه حل ولا حرام قال الشيخ رحمه الله عليه اسناده صحيحون الشيخ hadisin isnadı sahihdir dedi İbn Mesud radıyallahu rivayet ediyor dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Her kim izarını namazda böbürlenir bir halde sürürse, yerde sürürse, o kimse için e, zikri celil olan Allah'tan ne bir helallikte ne de bir haramlıkta. O kimse. Ne bir helallikte ne de bir haramlıkta buyurdu. Peki Resul Ekrem'e Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın buradaki maksadı ne? Yani ne helallikte ne haramlıkta. Birçok şerh var bu kelimede. Bazı annara Resul Ekrem ve Vesselam insanlar o kelimeleri iyi düşünsünler diye bir ifade kullanıyor. He, ne helallikte, ne haramlıkta ne demek yani bu? Ne ne yapsa da olur, yapmasa da olur gibi mi? Yoksa... Hiç alakası yok. Yani yaptığı iş o insanın ne helaldir, ne de o insanı ihtiramı gerektirir. O yaptığı iş. Yani böbürlenmesi helal değil, saygıyı da kaybeder. Bir insan böbürlenmeye başladığı zaman bir, şeran, şeran helal olan bir işi yapmıyor bu böbürlenme işi. Aynı zamanda kişi kendisine olan saygıyı yitiriyor demektir. Allah'ın değeri yok zaten. Eh, yok. onu söylemeye çalışıyor. Başka bir tefsir yapmışlar. Bu insan bu fiiliyle ne cenneti kazanmıştır, hil, ne cenneti kazanmıştır, ne de kendisini cehennemden kurtarmıştır. Ne kendisini cennete sokmuştur, helal bir iş yapmıştır. Ne de kendisini cennete haram ederek güzel bir iş yapmıştır. Manasındadır diyorlar. Hangi manadaysa söylemek istediği şey namazda bir insanın elbisesini böbürleri bir şekilde sürmesinin helal olmadığı, haram olduğu bir şey. Dolayısıyla bu caiz değildir kardeşlerim. Bu fiil bugün yok değil mi hocam? Yani insanın elbisesini e, böyle e, yere sererek veya e, salım salım artık nasıl diyeceğiz bilmiyorum da. Bu şekilde bir namaz bulma şekli yok bugün. Yok gibi. böyle bir şey tabii ki. Peki buna, buna örf var şey var değil mi? Yani, ama bugün de şu var bunun yerinde. Kırışmasını. Diyebileceğiniz bir şey var mı? Pantolon ve kırışmasını. Yok böbürlenmek ya burada esası üretmeniz yani namazda insanlar o gün böyle yapıyordu ama bugün de şöyle yapıyordu, yapıyor artık. Diyebileceğimiz bir şey var Yok, öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. yani. yani burada şey... burada Cumhur Cumhur alimlerimiz yani alimlerimizin genelinin görüşü eğer bir insan elbisesini e, alım çalım satmak için, gösteriş yapmak için uzatıyorsa bu bu hadislerin yasak hadislerin hükmüne girer. Normal da yani örfte de o var. Normalde de o örfe göre hareket ediyorsa bunda bir beyis yok diyorlar alimler. Fakat özellikle hadisçi alimlerimiz burada pek şey davranmıyorlar yani cumhurla beraber değiller. Her halükarda topuktan yukarı olacak elbise diyorlar topuktan yukarı olmazsa o insanın içindeki o tekebbürüne, huyalasına, böbürlenmesine alamettir o diyorlar. Öyle bir şey hissetmiyorsunuz değil mi yani? Böyle bir şey hiç kimse böbürlendiği için pantolonunu uzunu yaptırmıyor, değil mi? Yani Bildiğim o Elbise de olarak ya şöyle ya. ayakkabının topuğu kapatsın diyor misal söyle. Yani. Niye kapattırıyorsun? <gülüyor> Örfü. Ondan yüzünden. Şimdi kısa gelirse şöyle bir şey var. <gülüyor> niye kapattırıyorsun ayakkabını? Hadi. Heh. adet olmuş. Ama hiçbir böbürlenme maksadı değil. Bir yakışanı bu diyor adam mesela. Cumhur'a göre haklısın. Ama hadisçi alimlere göre o elbisenin topuğunu kapatması elbise, şey ayakkabının topuğunu kapatması veya bir kısmını kapatması işte huyela alameti diyorlar. Topuktan yukarı olacak. Ama niyet önemli değil mi öncelikle? Bizde masada ya da bir yerde oturduğu zaman eğer oradan baldırın bir kısmı gözükler çok ayıpta ki. Ne yapacağım? Az önce bugün kemeri ben şöyle şey yaparım. O diyor müdürüm taşurda durması lazım Siz diyor çok yanlış yapıyoruz diyor. Onu inceliyorum. Taşurdan şöyle ben şey olmasın buranın gözünde. Öyle bir toplum içerisinde yaşıyoruz ki Allah yardım. Etsin. Adam kemeri belinge nereye koyduğuna bakıyor. Her <gülüyor> öğrenci evet. göz önünde. Allah bize yardım etsin bu insanlar arkadaş. Yetmiş dokuz dedi de seksen dört mü fi kem mera. Yok babur racülü yusalli fi gamisin vahidin. Benim elimdeki baba göre, e, yok özür dilerim. Yedi yüz altı yüz otuz yedi altı yüz otuz sekiz min değil mi? değil mi? Devam şey, ben, var, Tamam o zaman. Biz yani, buradan bu, devam edelim. Bu buradan geliyor. Haddesena Musa bunu İsmaila. Haddesena Ebano. Haddesena Yahya an Ebi Caferin. An Ata ibn Yesarin en Ebi Hureyre taqala. Beynema raculun yusalli musbilen izarahu İzgallerle Ressulullah sallallahu sselama, "İzgib, fettwda." Fazıb, fettwda. Sıra geldi, sırada. "İzgib, fettwda." Fazıb, fazıb, fettwda. Sıra geldi, sırada. "Fazıb, fettwda." Sıra geldi, sırada. "Fazıb, fettwda." Sıra geldi, sırada. "Fazıb, fettwda." Sıra geldi, sırada. "Fazıb, fettwda." Sıra اَمَرْتَهُ اَيْ يَتَوَضَّا ثُمَّ سَكَتْتَ عَنْهُ قَالَ اِنَّهُ كَانَ يُسَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ اِذَارَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ جَلَّ la لَا يَقْوَلُ سَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ Bir eksik mi var? Orada bir kelime. Malike var. Ya Resulallah, Malike. Hayır, bende yok öyle bir şey. Bakayım bir tane. Diğer müskaya. Ağzım <gülüyor> ağzım. Evet. evet. Evet. Bu var burada yok bak bende. Allah Allah var. Bir kelime yok bende. Ya Resulullah. Ma'alek. Peki. Kale Şeyh rahmetullahi aleyh isnaduhu daifun. Abu Cafer'in haza la yuraf Şeyh Albani rahmetullahi aleyh bu hadisin senedi zayıftır çünkü Abu Cafer isimli künyeli bu insan bilinmemektedir yani meşgul. Evet. Hadisi tercümesini yapalım geçelim. Ebu Hurayra radıyallahu an rivayet ediyor şöyle dedi: Bir ara bir insan izarını yere sarkıtmış bir şekilde namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al buyurdu. Gitti abdest aldı sonra geldi sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git abdest al buyurdu. Gitti abdest aldı sonra geldi. Bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulullah neyin var? ona o kişiye abdest almasını emrettin sonra onun hakkında sukut ettin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz ki o kimse izarını sarkıtmış olduğu halde namaz kılıyor idi kuşkusuz ki Allah zikri celil olan Allah eee İzarını sarkıtmış kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Konunun abdestle ne alakası var? Şimdi abdesti de mi bozuluyor bu insan izarıyla namaz kıldığındaki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ona izarını Şimdi git abdest al, git abdest alıyor diyor. Şimdi metninde de sıkıntı var hadisin. Abdestin bozulma şartları belli. Evet. Orada yalnız bir, ek, bir tecrübe yaparken hocam. Neyin var ya Resulullah? Ona abdest almasını emrettin, sonra sukut ettin. Evet. Dediniz de o sukut ettin olamadık. Yani yok öyle bir şey yok. Sımmı anhu. Yok mu sizden? yok yok yok. Var. Şey var yok. Var bende de var. İki evet. yerde var. adan sonra yok. Var. İki yerde de. Hatta abi de de var. Elimdeki muskada da var. mi Ekleyin isterseniz. Sümme sekettehu, sümme sekette anhu Evet. 82. ikinci babımız babun fi kem tusallil mer kadın kaç elbise içerisinde namaz kılar babı hadese el kanib yu an malikin an muhammed ibn zeyd ibn gunfuzun an ummihi enha se'let ümme salamata maza tusalli fihi al-mer'atu min al-siyabi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 veya Hiramun. Bu iki şekilde de var gördüğüm şeyde onun mabut söylüyor. Fakat ru'yen marfu'an vela eyda. eydah. Şeyh Albani rahmetullahi aleyh Senet hakkında bu hadis mevkuftur. Mevkuf hadis ne demek? Sahabi refedilen onu Allah Resulü refik kullanmayacaksın. Mevkuf diyorum. ikisi birbirinin zıttı. Mevkuf vakf etmek Durdurmak demektir. Vakıf ne? Esarabe de durdurmak. Kelimenin manasından anlamamız lazım. Her şeyden önce. İstilahla sözlük arasında bir irtibat olur. İrtibatsızlık olmaz asla. Vakafe fulânun beytehu limescit keza desek. Böyle bir cümle kursak. Falanca evini falanca mescit için vakfetti. Ne demek? O evi o mescid için durdurdu. Hiç başka bir şey yapılmayacak. Sadece o mescid için kullanılacak demektir bunun manası. Rafa ise yükseltmek demektir. Götürmek demektir. Merfu ile mevkuf arasındaki fark bu. Ref ile vakıf arasındaki fark. vakf sahabeden yukarıya gitmiyor. Orada duruyor. Duruş yeri. Ref ise ondan sonrasına gidiyor. Yükseliyor demektir. Heh. Şeyh Albani Rahmetullah Aleyh dedi ki bu haber mevkuftur. Bu hadis mekuftur ve senedi zayıftır aynı zamanda. Hem mevkuftur hem senedi zayıftır. Çünkü Muhammed bin Zeyd'in annesi bu kadın bilinmiyor. Bilinmemektedir yani meçhult. Zehebi de söylediği gibi onun ismi Ümmü Haram'dır. Bu künyedir. Esas ismi değil bana. Ümmü Haram bir kelimenin başında Arapçada üm veya eb geldiği zaman bu veya ibin Hayır, o sıfattır. Bu künyedir. Falancanın babası, falancanın annesi. Kim İbni Ömer de aynı ıı, şey tasnif'a girmez mi? Yani İbn Ömer dediğiniz o. O da künye değil mi? Hayır. O Sıfat. İbn kelimesi hiçbir zaman için künye olarak kullanılmaz. Evet. Sıfat. Evve um ikisi yani künye. Öyle mi? Ama onun ismi var İbn Ömer'in. Abdullah onun ismi. Onu. İbn Abbas'ın ismi var. Abdullah. İbn Mesud'un ismi var Abdullah. İsmi İbni Zübeyir'in ismi var. Abdullah. İşte dört Abdullah İslam'da. Abadile. Abadile diye bunlara denirler. Dört Abdullah. Ve bunun hepsi alim, hepsi fakir. İnsanların fetvasına müracaat ettiği. Beşincisi yok. Hoşuna uğraşma. Beşincisi yok. Peki. Ne diyor bu hem mevkuf hem zayıf dedik hadise. Şeyh Albani Rahmetullahi Aleyh'in hadis hakkında hükmünü bildirdik. Bu kadın yani Muhammed bin Zeyd bin Gunfuz'un annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhaya geliyor. Ve diyor ki bir kadın elbiselerden ne içerisinde namaz kılabilir? Hangi elbiseler içerisinde namaz kılabilir? Diyor. Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki baş örtüsü ve uzun bir entarisinin içerisinde namaz kılar ki o entari o kadının ayaklarının üst kısmını örter. Kapatır. Hımar başa alınan şey için kullanılır. Şimdi e büyükçe ötüyor ya kadınlar bazıya onun için kullanılıyor. Metin olarak duvar sini layık olacak. Evet hem senet bakımından diyor hem de şey ne durum hissini senedi hem mevku hem şey senette şey var. Yok, metinde bir. Bu ve benzeri birkaç tane rivayet var. Ve bu Davut da onları almamış bildiğim kadarıyla. Çünkü bu hadis, ondan sonra gelen hadis de aynı manada. 640 numaralı, onun da ondan sonra şey yapalım biz. Tamam. Onu da okuyalım. 640 numaralı hadis okuyoruz, aynı vaktte zaten. Bu hadisimiz. terim inşallah oynandı zaten şeyimiz. Hadisena Mücahid ibn Musa, Sena Osman ibn Umar, <gülüyor> Sena Abdurrahman ibn Abdullah yani İbn el-Narin. An Muhammed ibn Zeyd bi hadzel hadisi. An قال an أم سلمة أنها سألت النبي sallallahu aleyhi ve sellem اَتُصَالِ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَهِمارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدِرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُدَرَّحٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاسٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جعفر وابن أبي İs'haca an Muhammed bin Zaid an ömühi an ömüsülmete, lam yazdır ahadı منهم نبيّ صلّى الله سلم غصروا به على ömüsülметه. قال الشيخ رحمه الله قلت يشير المصنف بذلك إلى أن الثوابا في الحديث أنه مقوف ووافقه عبد الحق والحافظ ابن حجر وهو الحق لأنه Teferreda bir ref'ihi Abdurrahman Haza ve fihi dağfun Vel hadithu ala kullu halin La yasıhhu La merfuan ve la mevkufan Le enne medarehu ala Ummu haram arafta halaha. Şeyh Albani rahmetullah aleyh Dedi ki Heh, Önce Ebu Davud'un sözünü okuyalım hadisin Senediyle ilgili Sonra Şeyh sözünü okuyalım. Mesele anlaşılsın için. Ebu Davud Rahimahullah şöyle dedi. Bu hadisi Malik bin Enes, Bekr bin Mudar, Hafs bin Gıyas, İsmail bin Cafer, İbni Ebi Zib, İbni İshak, Muhammed bin Zeyd. E, Muhammed bin Zeyd'in annesinden, Ümmü Seleme'den rivayet ettiler. Onlardan hiçbiri ee, hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e refetmediler. Sadece Ümmü Seleme üzere kasrettiler, vakfettiler dedi. Şeyh Albani ise ben de diyorum ki musannif bu sözü ile e, hadisin mevkuf olduğuna işaret ediyor. Onu ona Abdülhak Hafız İbni Hacer de muvafakat ediyor ki doğrusu da budur. Çünkü bunu bu hadisi refetmede Abdurrahman tek kalmıştır ki o da zayıf bir ravidir. Onda da zayıflık vardır. Hadis her halükar üzere sahih değildir. Ne merfu olarak ne de mevkuf olarak. Çünkü bu hadisin dolanıp üzerinde durduğu kişi ümmi haramdır. Onun halinde sen bir önceki hadisten bildin diyor. Hadisin manası ise onu söyleyelim. Ümmü Selema radıyallahu anha e, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Bir kadın başörtüsü ve gömleği içerisinde namaz kılabilir mi? İzarı olmaksızın. Nebi sallallahu aleyhi ve cevaben eğer onun gömleği çok uzun olup ayaklarının üzerine örtüyorsa evet kılabilir diyor. Şimdi bu iki hadiste de kadının elbisesinin e, namazda elbisesinin başörtülü bir de ayaklarının üzerini örtecek kadar uzun olmasını emre diyor. Entar dediğimiz. Tet parça. Entehari veya etek fark etmiyor. Etek belli aşağı değil, entehari. Hayır fark etmez, gömlek de olabilir. Ama onun eteğe eğer ayaklarının üstünü örtüyorsa, mesela o zaten. <gülüyor> Bütün ifade anlatılmaya çalışılan mesela bu. Örülmesi gerekmiyor mu zaten ki? Bu hadisin ikisi de zayıf. namazda giydikleri, hıyafeti mi? Sahih hadis var. Gelecek. Acele etme. Peki. Hükmü bildirmek istiyorsak, hükmü anlamak istiyorsak, evet. Kadının elbisesi başını örtecek. Başını örtecek. Şu kısımla çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hicab-ül Mer'etil isimli değerli kitabında Müslüman kadının namazdaki örtüsü. Kimin kitabı? Albi Annini. Al i̇ki tane kitabı var. Birisi hijab, Genel örtüyle ilgili bir de namazda örtüsüyle ilgili. Namazdaki örtüyle ilgili. Burada diyor ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının e, avret olan yerlerini ve Avret olmayan yerlerini tahdit etmiştir. Bir seferinde resul sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin evindeyken Ayşe validemizin ablası Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anh'a geliyor. Bakınca elbise içeriği gösteriyor bir giysiyle. Dışarıdan baktığında iç kısmı gösteriyor. resul Ekrem hemen başını çeviriyor ve diyor ki ya Esma bir kadın buluğ çağına erdiğinde ondan şu ve şu kısımların dışında bir şeyin gözükmesi helal değildir. İşte bu onun namazdaki kıyafetidir diyor. Anlatabildim mi? Bu onun namazdaki kıyafetidir. Ora ne? Şu baş kısmı, yüz kısmı ve şu iki eli. Bu hadisten hareket ederek. Orada diğer deliller de var. O kısım geldiği zaman inşallah ben onları size çıkartayım. Onları söyleyeyim Allah'ın izniyle inşallah. Çünkü bundan sonraki kısımda da yine kadının örtüsüyle ilgili, namazdaki örtüsüyle ilgili bak gelecek. Orada ben onları da çıkartırım. İnşallah size ulaştırırım. Bugünlük bu kadar olsun. İnşallah haftaya devam ederiz aynı konuda. <Gülüyor>